Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Zeberjet kitabının şerhinde, Kitab-ül abdest bölümündeyiz. Allah Azze ve Celle, Maide Suresi 6. ayetinde mealet şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başınızı mesederek her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Bu e, nahi, estağfurullah Nisa Suresi 43. Ayetiyle beraber bu ayet e, abdest konusunda esas delillerden birisi. E, bazılar bu ayeti e, ve erjulikun şeklinde okuyarak, mesela Şialar böyle delil getirmeye çalışırlar ve erjulikun e, burada şu manada, e, bu şekilde kıraat yaptıkları zaman iman denler. İsa, kuntum ile salatı, farsilu, farsilu yani yıkayın. Buju hekum, yani farsilu emrinin mefoulu, buju hekum yüzlerinizi yıkayın. Selam. Ve eydiye kum, burada da mefoul, hareketi üstün, eydiye kum diye hareketi üstün, burada da farsilu emrine dönüyor. Yani bu emrin e, mefoulu. İlal merafiqi. Yani dirseklere kadar ellerinizi. Ondan sonra ikinci bir emir daha geliyor. Vem sehû yani meshedin bir ruusikum. Burada ruus kelimesi yine ilahi hikmetin gereği olarak bir harfi cerriyle gelmiş. Yani meful verilmemiş. Şayet meful verilseydi baya bir karışıklık olacaktı. E vemsehu ruusikum denilebilirdi ama Allah azze ve celle vemsehu bi ruusikum diyor. Yani bir harfi cerriyle onu cer yapıyor. Dolayısıyla ruus yani başlarınız vemsehu meshedin ifadesine eee mef'ul oluyor. Başlarınız mesedin. Ondan sonra ve erculukum diye geliyor ayet. Şayet ve erculukum diye gelseydi ayaklarınızdan meshedin şeklinde Anlaşılması doğru olurdu. Fakat sayı kıraati ve ercülekum şeklindedir. Bu durumda faksilû emrine dönmekte. Yani işte yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve ercülekum emriyle buradaki mef'ul faksilû emrine dönüyor. Harekesi ona göre veriliyor. İlel-kâbeyn yani topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın e, manasında oluyor. Yani bu ayetten ayaklarınızı meshedin diye manalandırmak şiaların tahrifidir. İlk bab başlığı Abdest kitabında Allah abdest olmadan namazı kabul etmez. 156. hadis Ebu'l-Melih babasından yani Usame bin Umeir el-Huzeli radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah temizlik olmadan namazı ve kul'ul'den yani ganimet malından aşırılanla sadakayı kabul etmez. Bu hadis Müslim'in şartına göre sahiptir. Bunu Nesai Sünen'inde ve Sünenü'l Kübra'da, Ahmet bin Hanbel'e, Budavud, İbn Mace, Darimi, İbn İbban Tayalisi, Taberani Kebir'de ve Sagir'de, İbnü'l Ca't ve Beyhaki Sünen'inde rivayet etmişlerdir. Evet, burada yani bu herkesin bildiği zaruri ilim ifade eden şeylerden birisidir artık. Yani abdest olmadan namaz kabul edilmez. Aynı şekilde işte büyük taharet, küçük taharet her ikisini de kapsar bu yani bir kimse cünüp olsa cünüplüğü gidermeye yetecek suyu olmasına rağmen guslü e, terk edip de sadece abdest alsa bu ondan kabul edilmez. Neden? Çünkü taharet yerine gelmemiştir. Yine e, cünüplükten gusletse fakat abdest almasa, abdest bozulsa abdest almasa yani onun büyük taharetinin yerinde olması e, abdest farzasını kendisinden kaldırmaz. E, bu da şarttır. Abdest alması gerekir. Kulülden de sadakayı kabul etmez. Yani Allah Azze ve Celle haram kazançtan e, sadakayı kabul etmez. Allah'a yakınlaşmak için bir kimse haram yollara başvursa Allah ondan bunu kabul etmez. İyilik olarak geçmez. Allah'a zikretmek için abdest almak. 157. hadis. Ebu Sasan Husayn bin el-Munzir Raymullah dedi ki Muhacir bin Kunfuz radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bevlettiği sırada geldi ve selam verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest alıncaya kadar selamını almadı ve sonra mazeret belirterek şöyle buyurdu. Ben Allah'ı abdestsiz olarak zikretmeyi kerih gördüm. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Dimyati Mu'cim-i i̇bn Uzeyme, İbn-i Hakim, Ahmet bin Anbeli, Budavud, İbn-i Mace Darimi, begavşer Husunnet, Taberani, Mu'cim-i İbn-i Ahlakun Nebi de bu şey Marifet Ebu Naim, İbne Beyas'ın el-Ahad vel-Mesan'de, taha ve Beyhaki Sünen'de rivayet etmişler. Elbani Sayh'a da Mukbil bin Hadi Sayhül-Müsned'de sayı olduğunu diyertmişlerdir. Bazıları bunun e, Maide Suresi, az önce okuduğumuz, başlığında zikrettiğimiz Maide Suresi 6. ayetiyle bir nevi nesh İddia ederler ki i̇bn Kesir tefsirinde böyle bir şeylerden bahseder. Burada nesih söz konusu değil. E, abdestsiz olarak Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, yani ayette işte, اِذَا salati diye geçiyor ya, yani namaza kalktığınız zaman diye abdesti tarif ediyor. E, burada nesih söz konusu değil. E, namaz için abdest farzdır. Ama Allah'ı zikretmek için farz değildir. Fakat Allah'ı zikretmek için abdestli olmak müstehaptır bunun terki de kerahattır. Yani bu tenzihi bir kerahat. Bir kimse haram işlemiş olmaz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu kerih gördüm diyerek zikrediyor. Fakat Ayşe radıyallahu anha'dan gelen rivayette, Buhari'nin rivayet de hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeskurunallahi kulle ahyanihi. Yani her halindeyken, her anında Allah'ı zikrederdi diyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam her anda Allah'ı zikrederdi. Cünüp olsun olmasın, abdestliyken, abdestsizken her zaman e, Allah'ı zikrederdi. E, bu genel bir ibare. Burada da selam, yani Allah Azze ve Celle'nin selam ismi söz konusu, Esselamu aleyküm ve Aleyküm Selam bunlar da Allah'ın zikri söz konusudur. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde Allah'ı zikretmek için, mesela Kur'an okumak için, ezan için veya daha başka zikir içeren ibadetler için Abdestli bulunulmasını müstahap görüyor. Yani bunun daha faziletli olduğunu, daha uygun olduğunu ifade etmiş oluyor. Abdestsiz yaparsa ne olur? Kerih gördüm diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu hoş değildir. Burada tabi kerih tu, inni kerih tu ifadesi, sonraki fakihlerin mekruh tanımından farklı bir ibare. Kurhun lekum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen kurh ifadesi size haram kılındığı manasında geçmiştir. Yani bu manada kullanılmıştır. Yani tahrimen mekruhu e, bu yüzden kullanıyor ilim ehli. Tahrimen mekruh, tenzehen mekruh ayrımını bu yüzden yapıyorlar. Selef alimlerinin çoğu işte sahabeden, tabiinden, tebe tabiinden ve imamlardan nakledilen işte bunu kerih gördüğü ifadesini onlar haram kabul ettikleri şeyler hakkında kullanıyorlardı. Yani kerehe ifadesini. Bu sebeple bu kerihlik, mekruhluk ifadesini iki ayrı manada kullandıkları için e, haram manasında kullandıklarına tahrimen mekruh demişler. Bu, bu hadiste e, geçtiği gibi faziletli olanın terkini de tenzihen mekruh manasında zikretmişlerdir. Mesela bir kişinin ayakta içmesi, su içmesi e, tenzihen mekruhtur. Yani bunda bir haramlık söz konusu değildir. Sadece faziletli olan terk etmiştir ayakta içen kimse. Daha faziletlisi nedir? Oturarak içmektir. Abdestsiz olarak işte Kur'an okuyan kimse tenzihen mekruh işlemiştir. Yani bunun haram olduğunu ifade eden bir naz gelmemiştir veya haramına delalet eden bir ifade gelmemiştir. Ama hoş olmadığını gösteren ibareler gelmiştir bu hadiste olduğu gibi. Bu tenzihen mekruhtur. Yani faziletli olanı terk etmektir. Bir kimsenin namazları hiçbir mazeret olmadan sürekli olarak cem etmesi mekruhtur. Bu tenzihen mekruhtur. Ee, neden? Çünkü faziletli olanı bütün namazları kendi vakitlerinde kılmaktır. Bunun gibi. Ee, Dolayısıyla bu e, kürh, mekruh, bunun gibi ifadeler e, iki manada kullanılmıştır. Tahrimen ve tenzihen diye buna dikkat etmek gerekir. Burada geçen tenzihi manadadır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram olan bir şey yapmaz. O abdestsiz kendi Allah'ı zikretmiştir. Bu sabit. Abdest sıkıştırınca namaz kılmanın keraheti, burada da yine bir kerahet ifadesi geçiyor gördüğünüz gibi. 158. hadis Urve bine Zübeyir Ranihullah'tan <gülüyor> Abdullah bin Erkam anh, arkadaşlarına imamlık yapıyordu. Yani namaz kıldırıyordu. Bir gün namaz vakti geldiğinde ihtiyaç gidermeye gitti ve geri döndüğünde şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Biriniz büyük abdest bozmak istediğinde namazdan önce bu işi yapsın. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartına göredir. Malik, Muatta'da, Şafii, Müsned'in de, Nesai, İbn-i Hakim, İbn-i Uzeyme, El-Muhtare'de, Ziya'l-Mahdisi, İbn-i Mace, Şerh-i Sünnet'e, Begavi, Taberani, Marife'de, Fesevi, el Evsatta i̇bn Münzir el ve Mesani'de İbn-i Asım ve Sünen'de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ee, Tabi bizim kitabımızın şartı işte bu konuda gelen bütün sayı hadisleri bir araya getirmek değil malumunuz olduğu üzere. Burada Bukhari ve Müslim'de geçmeyip Bukhari ve Müslim'in şartına göre olan hadisleri toplamak amaç. Bu sebeple e, bu lafızla bu hadisi tercih ettik burada. Burada sadece sanki büyük abdest bozmak ihtiyacı olduğunda namaza durmanın e, mekruh oluşu gibi bir ibare anlaşılıyor. Fakat e, diğer hadislerde işte Bukhari'nin, Müslim'in rivayet ettikleri veya Sünnen sahiplerinin rivayet ettikleri diğer hadislerde iki ahbesan yani iki habis sıkıştırdığı zaman bu iki habisle kast edilen e, büyük abdest veya küçük abdest bunlar sıkıştırdığı zaman namaz olmaz diye bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani bunu yasaklıyor yani bir kimse işte yerlenme ihtiyacı var veya küçük abdest veya büyük abdest böyle abdestini bozan sıkıntıları var bu halde namaza durmasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır ee, yine yemek hazırken yani kişinin aklını meşgul eden başka bir şey varken namaza durmasını e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır Burada yasak mutlaktır. Yani işte bu e, tenzihen mekruh olan bir yasak mı, tahrimen mi yoksa aslen e, haram olan bir şey mi ifade ediyor? Biz bunlara girmeyiz. E, bize düşen şey bu yasa uymaktır. İşte birileri yorum yapmış hadis farihlerinden i̇bn gibi. Şayet işte e, diyelim yerlenmeye sıkışık veya küçük abdest sıkıştırmış bir vaziyette namaza durdu böyle durursa bu şekilde kıldığı namaz mekruh olur diyor. Namaz geçerlidir ama namaz mekruh olur diyor. Biz bu yorumları yapmaya cesaret edemiyoruz. Yani çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Bu yasaktan sonra şayet böyle kılarsa o namaz mekruhtur. Makbuldür ama mekruhtur. Allah Resulü bunu söylemiyor. Kimse Allah Resulü adına e, böyle bir açıklamayı yapamaz. Dolayısıyla İbn-i veya şariflerin bu tip açıklamaları yapmaları da kabul edilmez. Bu ancak vahiyle bilinir. Yani Allah böyle bir namazı kabul eder mi, etmez mi? Zahiren görünen o ki yani sanki kabul edilmeyece daha ağır basıyor. Çünkü sıkışık vaziyette durması yasaklanıyor. Şimdi buradan illet çıkarıyorlar. Yani illetçiler, usulcüler, bu sebeple pek çok çamlar devirmişlerdir. Mesela illet buluyor diyor ki, şimdi diyor yemek hazırken veya işte iki hapis sıkıştırmışken kişi abdestine sıkışıkken namaza durursa bu diyor kişi diyor namazda meşgul eder ve huşudan alıkoyar diyor. Bunun yasaklanmasının illeti budur diyor. Yani bu illeti kendisi tespit ediyor. Sonra bu illete binaen bir hüküm çıkarıyor. Şayet diyor işte abdestine sıkışık fakat huşunu koruyarak kılmışsa namazı makbuldür vesaire vesaire. Bu açıklamaların tamamı çöptür. Yani biz bunlara cesaret etmeyiz. Şeriatta ne geldiyse, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne buyurduysa, biz onu aşmamamız gerekir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şu kimseleri ölmüştür. Bizden bu sözü, bir sözü içtip de ezberlediği gibi başkasına aktaranın Allah yüzünü ak etsin. Burada buna yorumlar katarak şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur diye e, şerh edenlerin Allah yüzüne ak etsin demiyor. İşittiği gibi, ezberlediği gibi aktaranın Allah yüzünü ak etsin. Çünkü diyor nice, fakih olmayan kişiler bu hadisi kendisinden daha anlaşlı olan birisine taşır diyor. Şimdi muayyen olarak mesela falanca şahıs bana bu hadisi rivayet etti ve ben aynı i̇bn Hacer'in dediği gibi anladım diyelim. Ve ona göre amel ediyorum. Yani bu benim amelim. Bu namaz benim namazım. Yani sıkışık vaziyette kılırım. Beni ilgilendirir. Bu kabul olacaktır veya olmayacaktır. Ama bunu başkalarına fetva şeklinde aktarırsan, Allah Resulü böyle buyurmuştur, sıkışık vaziyette kılarsan şayet namazın mekruhtur, işte huşusu şöyledir, böyledir. Bu yorumları yaptığım takdirde bu Allah adına, Resulü adına ilimsizce söz söyleme e, tehlikesini beraberinde barındırır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinin hadisini aktaranlara, Tavsiyesi ve emri budur. Yani işittiğiniz gibi, ezberlediğiniz gibi aktarın. Üstüne hüküm, yorum, bina etmeyin. Zimnen bunu söylüyor esasında. Anladığı gibi aktaran demiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşittiği, ezberlediği gibi başkasına aktaran. Yani ona hiçbir şey katmadan aktaran. Bırak karşıdaki ne anlıyorsa anlasın. İsterse buradan bu şekilde namaz kılınır anlasın, karışma. O onun vebali. Kimse buna müdahale etmesin. Şerhler eklemesin. Şerh kültürü bu yüzden e, hadislerle ameli yozlaştırmıştır. Yani önceki şerhlere baktığınız zaman e, hadis şerhlerine mesela Begabinin şerh Sünnesi çok faydalı bir şerhtir. Bunlar sonrakilerin şerhlerinden çok farklı şeylerdir. Yani biz hadisler şerh edilmesin. Bunu söylemiyoruz. Ama bir kimse zamanımızdaki Müslümanlar bir de özellikle işte Fethül Bari, Müslim e, Nerevi tarafından yapılan şerhi. Bunlar Türkiye'de tercüme edilmiştir. Bunlarla özellikle avamın okumasını kesinlikle yasaklıyoruz. Tavsiye etmiyoruz manasında. Yani tavsiye etmiyoruz. Neden? Bunun gibi yorumlarla saptırırlar çünkü. Sonrakilerin yorumları... Mezheplerin tercihleriyle, işte kelamın, felsefenin ağırlığıyla, kıyaslarla, reylerle hadisleri, tahrifleri içermektedir. Yani %90'ı güzel yorumlar, güzel şeyhler desem bile %10'luk kısımda insanı ifsad edecek şeyler içerebilmektedir. Nebevi'nin kitabı mesela yalan yanlış icma nakilleriyle doludur. Neden? Çünkü mezhep galip gelmiştir Nebevi'ye. İbn-i Hacer'de buna benzer şeyler var. E, ilim ehli olan ise, e, yani menheci bilen ilim ehli bu kitaplardan istifade edebilir. Ama avamın istifade etmesi için hadise hizmet etmek isteyen biri varsa, işte ben şerh kitabı tercüme edeyim de, insanlar hadisleri doğru anlasın diyorsa, gerçekten birisi hizmet etmek istiyorsa, tutup Fethul Dari'yi tercüme etmesin. nevevi'nin şerhini tercüme etmesin. Begavi'nin şerh sünnesini tercüme etsin mesela. Neden Begavi? veya bunun gibi o tarz öncekilerin şerhleri. Çünkü onların şerhlerinde mezhep tercihleri, kıyas, rey, bunun gibi şeylerin galip gelmesi değil. Orada ümmetin ihtilaf ettikleri, ittifak ettikleri huslar belirtilir ve neden ihtilaf etmişler, ihtilaf edenlerin delili nedir? Bunlar gösterilir. ha Fethülbari'de Nevevi'nin şerhinde de buna benzer şeyler var ama bahsettiğim şu tarz yorumlar e, hakimdir, Buna dört mezheplerin kavli eklenmiştir. Dört mezhebin kavli, yani mezheb imamların sözleri sanki Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sözüyle eş değerdeymiş gibi sunuluyor. Yani Allah Resulü bir şey söylüyor, bir şey emrediyor, bir şey yasaklıyor. Mezhep imam diyor ki, işte buradaki yasak müstaplık ifade ediyor veya işte mekruhluk ifade ediyor diyor. Ne yapıyor? O yasağı hiçbir delil zikredilmeden sırf mezheb imam böyle söylüyor diye onunla tatsız edilmeye kalkılıyor. Yani Allah Resulü'ne denk mertebeye konuluyor Mesih-i İmam'ın sözü. Begavi'nin Şerhut Sünnesinde ise farklı bir görüş varsa, yani bir konuda ihtilaf edilmişse, ihtilaf eden hangi delile dayanıyor, yani Allah Resulü'nden gelen hangi hadise dayanıyor, bunlar belirtiliyor. İlmi açıdan bunlar faydalıdır. Yani sen bir alimin görüşünü aktarıyorsan, o görüşü bir delil olarak değil, o görüşün delili neyse, hangi hadise dayanmış, hangi delile dayanmış, falanca imam şu hadise dayanmıştır diye, o hadisi verirsen problem yok. Ama o imamın görüşünü, sanki hadisi nesk edici, tahsis edici bir delil gibi koyarsan, bu insanlar, özellikle ava, buradan sapıtır. Avama baktığın zaman, mesela tutuyor, Abdülrezzak'ı okuyor, Musannefi'ni tercüme etmişler. Ne bir şey, benim Musannefi'ni tercüme etmişler. Bunu okuyor, işte atabine bir Abah'ın sözünü alıyor, bunu hadis zannediyor. Yani hadisi, merfu hadisi, e, maktu olandan, mevkuf olandan ayırt edemiyor. Merfu bir hadis zannediyor bunu da. İşte isnatlar hakkında bir bilgisi yok zaten. Sahih olan, zayıf olan. Bunlar hakkında bilgisi yok. Bunların hepsini e, şey zannediyor. Ondan sonra bakıyor. Her bapta ihtilaflar zikrediyor. Abdül veya ve bir şey Şeybe. Her babta ihtilaflar. İşte Allah Resulü böyle buyurmuştur. Sahabeden falanca şöyle demiştir, tabinden falanca şöyle demiştir. Ak ah diyenler kara diyenler, ak ah diyenler kara diyenler diye her babı böyle tasnif etmiştir. Yani bu ilmi olarak ilim ehlinin istifade edecek kitaplardır bunlar. Avam olan birisi bunları okursa işte merfu hadis nedir, mürsel hadis nedir, mektu hadis nedir? Bunlar bilmeyen insanlar kesinlikle bunlarla sapıtır ve sonra da çıkar der ki işte hadisleri ihtilaflarla dolu. İşte bizim mezheplere uymamız lazım, biz bilmiyoruz, işin içinden çıkamadık derler. Veyahut da komple hadis inkarcısı olur. E, Vakada zaten böyle oluyor. Bu sebeple e, biz Avam'a kesinlikle e, bahsettiğimiz bu şehirleri tavsiye etmiyoruz. Bunları Avam için yapıyorlar özellikle. Ne için? Ne için? Mezheplere insanlar dönsün diye karıştırsınlar da işin içerisinden çıkamasınlar mecbur kalsınlar mezheplerimize bunun arkasında böyle bir art niyet vardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi ise dikkat edin bizden bir hadisi bir sözü bir ayeti bir hadisi işten işittiği ezberlediği gibi başkasına aktarsın çünkü diyor nice fakih olmayan demek ki fakih olmayan birisine şerhi aktarmayacaksın hadisi aktaracaksın nice fakih olmayan kişi işten dinleyen, rabi olan kişi alır bunu, kendisinden daha fakih olana aktarır diyor. Yani hadis rabisinin, kendisine hadis rivayet edilen kimsenin fakih olması gerekmez. Bunlar ise diyor ki, sen müştehit misin de hadisi okuyorsun? Allah Resulü müştehit, şart koşmuyor ki hadislere muhatap olmak için. Fakih olmayan da bilakis bunlara muhatap olsun diyor. Yani fakih olmayanlara sakın hadis rivayet etmeyin demiyor. Tam aksini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nice fakih olmayan kişi bunu kendisinden daha fakir olana aktarır diyor. Yeter ki ezberlediği gibi aktarsın. Bunlara insanlar yorumlar katmasın, mezheplerin görüşlerini katmasın. Cari olan, hayatta olan Müslümanların arasında mütedavil olan şey sadece hadislerin lafızları olsun. Sen hadisten bir şey anlamış olabilirsin. Ondan bir hüküm çıkarmışsındır. Yani abdestin hakkında, namazın hakkında, orucun hakkında vesaire vesaire. O hadisten bir mana çıkarıyorsun ve ona göre amel ediyorsun. Çıkardığın bu manayı sakın başkasına bağlayıcı kılma. İster fakir ol, ister cahil ol. Yani başkasına bağlayıcı kılma. Başkasına aktardığın şey mutlaka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın delili Alim ise, fakir ise eğer bu kişi ne yapar? İstimbatta bulunur, hüküm çıkarır yani, e, delalet ettiği manaları çıkarır. Hadisi söyler ve istinbad ettiği manayı da burada söyler. Bu fakihin hakkıdır. Alim olanların yol gösterme hakkıdır bu. İnsanlara böyle yol gösterme yapabilir. Ama mutlaka delil ile, yani benim görüşüm bu meselede budur diye hiçbir delile dayanmayan görüşler kimse tarafından bağlayıcı değildir. Bu ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan kabul edilir. Başkalarının sözü asla hüccet sayılamaz. Zorluklara rağmen abdesti güzelce almak, 159. hadis Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Zorluklarda abdesti güzelce almak, mescide doğru ayakları çalıştırmak ve namazdan sonra diğer namaz beklemek günahları yıkayarak giderir. Bu hadis müslimin şartına göredir. Bunu Şahabuddin'e Sühre verdi meşehasında. Ebu Ubeyd Kasım bin Sallam et Tuhur'da Hakim Müstedrek'te, Ziyel Maqdisi Muhtar'ede, Ebu Yala Bezar Ebbin Humeyd Tayrakutni el İled'de, Hatibul Bağdadi Muvazhah ve Efham'ı ve Tefrik'te, İbn Şahinet Tergip'te, Beyhaki Şuabül İman'da rivayet etmişlerdir. Zorluklarda abdesti güzelce almak, yani abdest almanın zor olduğu, suya ulaşmanın zor olduğu veya e, soğuk, sıkıntılı zamanlarda e, abdesti güzelce almak. Yani tam anlamıyla abdesti güzelce almak. Mescide doğru ayakları çalıştırmak. Burada ve imalul akdami ilel mesacit ifadesi geçtiği için böyle tecrüme ettik. İmal amel etmek, amel ettirmek, çalıştırmak manasındadır. Akdam, kadem, ayaklar. Ayakları mescide doğru giderken çalıştırmak. Yani böyle arabayla, eşekle, binekle değil de Ayak üzere, yalın ayak, yani binek, yayan olarak e, mescide gitmek ve namazdan sonra diğer bir namazı beklemek. Mescidde e, ayrılmadan diğer bir namazı beklemek, işte bu günahları yıkayarak giderir. Tahsilul hataya ıslen Yani e, bir nevi, burada bir mecaz var, yani e, benzetme, isteyare yoluyla bir anlatım var. Nasıl ki kir, kirli olan bir şey yıkanır, temizlenir. Aynı onun gibi kişi günahlardan böylece temizlenir. Bu da büyük bir müjdedir. Ee, burada bu hadisi zorluklara rağmen abdestin güzelce alınması vurgusuna Yani ilk cümleye binaen bu babda aldık. Yoksa mescit, mescitlere yayan gitmek, yine namazı beklemek gibi daha başka faziletlerle ilgili bablara da alınması mümkün bunun. Yine kefaretler, yani salamellerin günahlara kefaret olması, bu bablara da, kayık bablarına da girmesi mümkün bu acisi. Fakat ilk cümleden dolayı bu babı aldık. Abdest için yeterli olan su miktarı, 160. hadis Enes bin Maik Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize abdest için bir müt miktarındaki su yeterlidir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Ahmet bin Anbel rivayet etmiş. Elbani sayhada sayı olduğunu belirtmiştir. Evet bir müd e, yaklaşık yarım litreden biraz fazla 670 gram diye e, ölçülmüş. Yani genel olarak 670 veya 675 gram şeklinde zikrediliyor bu. Yani bir kimse yarım litreyi biraz aşan bu 600 gramlık suyla şayet abdest alsa bu yeterli olan miktardır. Bu sebeple kişi abdest alırken suyu israf etmeden kullanmanın yollarını öğrenmelidir. Yani israf etmemelidir. Abdest alırken bile israf etmemelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadar bir suyun yeteceğini bildiriyor. Yani e, burada vesvesecilerin yollarını tıkama da vardır. Çünkü vesveseciler aslında suyu israf ederler. İşte olmadı bir daha yıkayım olmadı bir daha yıkayım diye e, farklı farklı şeylere giderler. İnsanların en kamili olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinin de bu kadarlık bir miktar suyla abdest aldığı sabit olmuştur. Demek ki bir insana bu yetiyor. En güzel temizlemeye abdest yoluyla temizlenmeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçekleştirmiştir. O halde bu konuda şüphe edip de fazla su kullanmanın alemi yoktur. Sıcak su ile abdest almak. Bu da e, geçmişten beri insanların tartışa geldikleri veya şüphe geldikleri konulardan birisi olmuştur. Yani insan e, işte suyu ısıtıp sıcak su ile abdest alabilir mi alamaz mı diye... 161. hadis Eyyub dedi ki, yani Eyyub'e sahteyani Rahimullah, Nafiye, ıstılmış su hakkında sordum. Dedi ki, i̇bn Ömer radyalanma sıcak su ile abdest alırdı. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu İbn-i Ebi Şeybe El-Evsat'ta -E -E -E -E i̇bn Münzir rivayet etmişler. Elbani i̇rval Galil'de Galil taric etmiştir. Bu manada sahabelerden daha çok rivayetler var. Fakat bu yeterlidir. Yani bunda sahabe bir sıkıntı görmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da herhangi bir da bulunmamıştır bu konuyla ilgili. O halde insanların sıcak suyla abdest alma konusunda şüphe etmelerinin bir anlamı yoktur. Abdestte elleri yıkayarak başlamak. 162. hadis Cubeyr bin Nüfeyr radiyallahu Ante. Ebu Cübeyr bin Nüfeyr yani Cübeyr bin Nüfeyr'in babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nikahlamış olduğu kızıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için su istedi ve abdest al ey Ebu Cübeyr buyurdu. Ebu Cübeyr abdest almaya ağzını yıkayarak başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Cübeyr ağzını yıkamakla başlama zira kafirler ağzını yıkayarak başlıyor. Yani onlara muhalefet et. Ee, önce elleri yıkama e, tavsiye ediliyor, emrediliyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdesti bizzat öğretmek için su istedi. Önce iyice temizleninceye kadar ellerini yıkadı. Sonra üç kere ağzını, üç kere de burnunu yıkadı. Üç kere yüzünü, üç kere de dirsekleriyle birlikte önce sağ kolunu sonra sol kolunu yıkadı. Başını mesetti ve ayaklarını yıkadı. Bunu dulağa bir El-Kuna'da İbn-i İbban, Taha-i şerhüman Asar'da, ebu Marife'de, Ebu Ahmet Hakim, El-Esami ve El-Kuna'da, Beyhaki, Sünnen'de, i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmiştir. El-Bani es da sayı olduğunu belirtmiştir. Burada e, hem abdest tarif ediliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tiili olarak abdesti tarif ediyor, böyle abdest alınmasını öğretiyor ve emrediyor, hem de, kafirlere muhalefet vurgulanıyor yani demek ki abdest alan kafirler Yahudiler, Hristiyanlar gibi bu kimselere de abdest alma konusunda muhalefet et onlara benzeşme diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yasaklamada bulunuyor ve e, bir kimsenin mahsurlardan korunduğu, kurtulduğu en güzel abdest alma şekli şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselatü sünnetine oymaktır Sünnete uy ve kurtul. O önce ellerini yıkayarak başladı, sonra ağzına burnuna su vererek devam ederdi. Zaten gerisi de anlatılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a ve ahiret birine iman denilenler için en güzel örnektir. İşte bab başında zikrettiğimiz ayette ne diyordu? Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın. Ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Şimdi sünnet inkarcıları ne yapıyorlar? İşte ayet gereği önce yüzlerini, sonra kollarını, ellerini ve kollarını sonraya bırakarak yıkıyorlar. Niye? Ayetteki sıralama bu. Şimdi o ayeti tefsir eden, yani beyan eden, açıklayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ve abdesti böyle öğretmiştir. Yani sünnet olan budur yani Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dadır. Sünneti inkar eden zındıklar da değil. Bu sebeple e, sünnet inkarcılarının buradaki hilelerine de dikkat etmek gerekir. İşte ayette önce yüzünüz diyor, siz niye önce ellerinizi yıkıyorsunuz falan filan. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Kafirler gibi yapma. Yani kafirler gibi yapma. Kim bu kafirler? Allah'ı inkar edenler mi? Değil. Bilakis Allah'a ibadet eden kafirler, Allah'a ibadet ediyorlar ediyor ki abdest alıyorlar bunlar. Yani abdest alan kafirler gibi abdestlerinde onlara benzeme, yani Yahudiler, Hristiyan gibi el kitap olan, namaz kılan dinlerin mensuplarına bunda dahi benzeme, önce ellerini yıka, sonra ağzına burnuna su ver ki bunlar ağza ve burnuna su vermek şeyde geçmez, kitapta geçmez, ayette geçmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların da abdestten olduğunu böylece beyan etmiştir. Tabii bu konuda çokça hadisler var. E, fakat konu, yani kitabımızın konusu bu değil. Yani fıkhi hadisleri, ahkam hadislerini almak değil burada amaç. Abdeste azalar, sağdan yıkayarak başlamak. 163. hadis Ebu Hureyri Radya olan dedi ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu, abdest aldığınız zaman sağınızdan başlayın. Bu hadis Bukhan'ın şartına göredir i̇bnül Münzir el-Evsat'ta, İbn-i i̇bn Ahmet bin Ambele Lebu Davut, Nesai-i Kübra'da, Taberani Mucem-i Levsat'ta ve beyhak rivayet etmiştir. Muhbibin Hadi, Cami-i Sait'te etmiştir. Evet, yani abdest alda nasıl alırsan al değil. Yani abdest ağız olan azaları sıralamaya uymaksızın ne şekilde yıkarsa yıka bu değil. Ee, i̇şte bir önceki hadiste önce elleri yıkamak zikredilmiş, bu sıralamaya uymazı emredilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest tarif ederken önce sağını yıkamış, hem fiili olarak göstermiş, hem de kavli olarak bunu emrediyor. Emir varsa bu farzlık ifade eder. Abdest aldığınız zaman sağınızdan başlayın diye emrediyor. Yani ben önce sol elimi yıkayım, sol kolumu yıkayım, sonra sağıma geçeyim. Bu caiz değildir, Bu bu şekilde emredilmiştir. Abdestte burnuna su vermek, Seleme bin Kays el-Eşçay Radyalı Anten, 164. hadis, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle dedi, abdest aldığında burnuna da su ver, istinca yaptığında tek sayıda yap. Burada da yine emir kibini görüyoruz. Bu hadis, Müslüm'ün şartına göredir, İbnül Abenusi Meşihasında Ahmet bin Anbel, i̇bn Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Şeybe, Tayalisi, Nesai, Taberani, Hümeydi, İbn-i Kani, Mucemin'de, Ebunay Naim Marife'de, İbn-i Asım, El-Ahad ve el i̇bn Mende Marifesinde tahric etmişler. Elbani Es-Sahiyya'da, Muhbil bin Adde, cami e, zikrederek saygı olduğunu belirtmişlerdir. Abdest aldığında burnuna da su ver, em emirdir bu demek ki işte mezheplerin saydığı işte ayette geçenler farz olandır. Abdestin farzları ayette geçen işte yüzleri yıkamak, elleri yıkamak, dirseklerle beraber kolları yıkamak, ayakları yıkamak bir de başa meshetmektir. diye. mi? Hanefi mezhebinde böyle sayarlar. Diğer mezhepte işte 7'ye çıkarırlar, öbüründe 8'e çıkarırlar vesaire vesaire. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ağza yıkamayı emretmiş. El, ama elleri yıkadıktan sonra ağza su vermeyi emretmiş. Burada bununla da su ver diyor. Emir kipindedir bu. İstinca yaptığında da tek sayda yap. Yani bir, üç, beş, yani taşla e, istinca, bunun gibi şeyleri tek sayıda yapmak emredilmiş. E, bununla su verme konusunda Lakit bin Sebre hadisi de, Yine bu konuda emir olduğuna dair, yani farz olduğuna, abdestin farzlarından olduğuna dair bir hüccettir. Çünkü Olaqid bin Sabri hadisinde e, Nesai rivayet diyor bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Oruçlu olmadığın zamanlarda, burnuna su verdiğinde onu derine çek diyor, iyice çek diyor. Ama oruçlu olduğun zamanlarda derine çekme. Yani bu bunlar hep emir kipinde gelmiştir. Bu sebeple abdestte ağza ve burnuna su vermek e, abdestin farzlarındandır. Yani mezheplerin iddia ettiği müstahaplardan yani yapsan da olur, yapmasan da olur, değil. Ağzaları birer defa yıkamak. 165. hadis İbn Abbas radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ağzalarını birer defa yıkayarak abdest alır ve ön tarafına suç hisselerdi. Bunu Bukhari ve Müslim şartlarına göre rivayet etmişlerdir. Bukhari yakın şekilde rivayet etmiş fakat bu lafızları rivayet etmemiştir. Bunu Darimi, emalisinde Bagend'i, ve Deyhaki Sünen'de rivayet etmişler. Elbani Temamül Min'le de sayı olduğunu belirtmiştir. Ee, yani birer defa yıkamak yeterli olandır. de ayakları üç defa yıkamak. 166. hadis Yezid bin Ebi Ziyad dedi ki, Abdurrahman bin Nebi Leyla Rahimullah'ın yanına girdim. Abdest suyu istedi ve başını bir defa mesetti. Ayaklarını da üçer defa yıkadı. Yani her iki üçer defa yıkadı. Sonra dedi ki, Ali Radiyalan'ın işte bu şekilde abdest aldığını gördüm. Bu eserde de Bukhar ve Müslümin şartlarına göredir. Ebu Bekir İbni Hani el-Esram diye meşhur süneninde rivayet etmiştir. İbn Bişeybe de Musannefi'nde rivayet etmiştir. Bukhara ve Müslümin şartlarına göre bir isnatla. Burada tabii e, bir defa, ikişer defa, üçer defa yıkamak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmiştir. İşte bir defa yıkamanın yeterli olduğunu, iki defa yıkamanın kendisinden önceki nebilerin sünnet olduğunu, üç defa yıkamanın ise kendisinin sünneti olduğunu verirmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Sonra da buyurmuştur ki, kim bundan fazlasını yaparsa isyan etmiş, yani haddi aşmış ve zulmetmiştir buyuruyor. Yani haddi aşması, israf etmesi, zulmetmesi bunlar yasaklanıyor. Yani daha temiz olsun diye bir insan 4 defa yıkasa, 5 defa yıkasa iyi bir şey yapmış olmuyor. Bir isyan etmiş oluyor. Hatta aşmış oluyor. Ee, sünnet olan sınır üçer defa yıkanmasıdır. Yine başın meshedilmesi de böyledir. Mesela bir sefer önden arkaya doğru kaplama ellerini götürdüğü sabit olmuş. İki sefer yaptığında bir sefer götürüp sonra getirdi, sabit olmuş. Üç sefer yaptığı da rivat etmiştir Abdullah bin Zeydeler'in hadisinde. Bir götürüş, ikincisi getiriş, üçüncüsü tekrar arkaya götürüş. Bu şekilde kaplama nasıl yapıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Sadece işte başında sarık olup da işte çözmenin zor olduğu zamanlarda işte o zaman başın bir kısmını yani elini sarının altından sokarak bir kısmını mes etmesi, sonra sarının üzerini mes etmesi e, bu şekilde gelmiştir. Yine yara, işte sargı, yaranın üzerine yapılan sargı, su gereken yerlerde e, de bu tip sargının üzerini mes etmesi sabit olmuştur. Çoraba, ayakkabıya, meslere mes ise zaten bunlar bildiğiniz konular ileride e, mesle ilgili bir bağda gelecek inşallah. Pisliğe basmaktan dolayı abdest almak gerekmez. 167. hadis Abdullah bin Mesud Radyalan dedi ki Biz pisliğe basmaktan dolayı abdest almazdık. Secdede saçın ve elbisenin yere değmesine de mani olmazdık. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartına göredir. Bunu Ebu Davud, Hakim, Taberani, İbni Zeyme, İbni Şeybe, İlelinde, Darik Utni ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet Sahabenin fakirlerinden İbn-i Mesud böyle diyor. Biz pisliğe basmaktan dolayı abdest almazdık. Yani pisliğe basmak abdest bozmaz. Ee, sadece pislik eğer yaş bir pislikse geçtiğimiz hafta bahsetmiştik necaset, temizlik baklarında Yaş bir pislikse bu giderilir. Onun dışında bir şey gerekmez. Abdest tazelemek gerekmez bundan dolayı. Secdede de yani secde ettiğimiz zaman saçın ve elbisenin yere değmesine mani olmazdık. Bu İbn Abbas radyalanmadan gelen yasak hadisinden dolayı. Yani e, elbiseyi ve saçları toplamak yasaklanmıştır. Mesela sen secde ediyorsun yere değmesin diye işte saçlarını toplaman. Ekufesevb Ekuf avuçlamak demek. Yani elbiseyi avuçlamak. Mesela elbiseyi toplamak böyle. E, i̇şte onlar biliyorsunuz toprak e, zeminlere... Secde ediyorlar. Ruku ediyorlar. Dizlerini yere koyuyorlardı. İşte bazen yağmurlu olduğu zaman onları bile çamur oluyordu. Ee, i̇şte kirlenmesin diye böyle elbiseyi toplamak bu yüzden mekruh görmüştür. Hoş görmemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bunu yasaklıyordu. Bazı insanlar alışkanlıktır. İşte rukudan secdeye giderken şöyle bir elbiselerini şöyle bir toplarlar. Bu avuçlama yasağına dahildir. Yani bu yasaktır. Veya uzun saçlı olan kimseler işte secdeye gideceği zaman saçları yere değmesin diye şöyle bir toplarlarsa bu yasaktır. Bunlar e, yasaklanmıştır. Burada da bu yasağa bir nevi işaret ediyor. Yani biz sahabeler olarak böyle yapmazdık. yani Çünkü bu şeydi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanmış idi. Uyuma abdesti bozar mı? 168. hadis Ayşe radıyallahu anhadan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secdelerinde uyur hatta horlardı. Sonra kalkıp namaz kılardı. Bu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. İshak bin Rahüye, Ahmet bin Ambel, İbn-i Mace, İbn-i Şeybe etmişler vadet etmiştir. Elbani sayhada sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, kişi secdedeyken, yani burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazından bahsediyor. derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyurmuş, hatta horlarmış. Sonra da kalkıp namaz kılardı. Yani abdesti bozucu olarak görmüyordu bu. Bu konuda yani uykuların abdesti bozması meselesinde insanlar değişik kanaatler söylemişlerdir. Enes R.A'dan gelen rivayette işte biz namazı beklerken e, kimimiz uyuklardı oturduğu yerde e, sonra yeniden abdest almadan namaz kılardı. Bunlar gelmiştir. Ali R.A'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyku dübürün yani kıçın bağıdır. Yani kişi uydu zaman o bağı çözülür buyurmuştur. Bu hadislerde Uykunun abdesti asıl itibarıyla bozmadığı. bu açıkça ortadadır. Yani uyku abdest bozucu bir hal değildir. Ancak kişi mesela e, böyle gevşediği, uyku sebebiyle işte kıçının gevşediği, çünkü kıçın bağdır denmesi e, bu sebeple, işte yerlenir. Yerlendiğini bilmez. Böyle bir endişeden dolayı ağır uyku uyuyanların abdest alması yönünde tavsiyeler gelmiştir. Mesela kişi eminse, yani uykusu hafif olup yenilenmediğinden eminse uykunun kendisi abdest bozucu bir hal değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine gelince, bizatihi kendisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilleri ümmetine öncelikle örneklik içindir. Kendisine has bir duruma dair delil olmadıkça Allah Resulü'nün fiilleri kendisine tahsis edilmez. Burada ise tahsisi e, çağrıştıran bir durum söz konusudur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim gözlerimi uyur ama kalbim uyumaz. Ben sizler gibi değilim. İşte oruç meselesinde ben yedirilir ve içirilirim diyerek başkalarından fark olduğunu dertli bazı meseleler vardır. Bu uyku meselesi de Allah Resulü'nün has olduğu meselelerdendir. Yani onun gözleri uyur fakat kalbi uyumaz. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam korlayacak kadar dahi uyusa, o yani o kendisinden abdesti bozacak halin sadr olup olmadığını bilecek şeydedir. Yani onun has özelliklerindendir. Bu sebeple bu hadis genele teşmil edilemez. Geneli hucet olmaz. Bizi bağlayan şey kişi ağır bir uyku mu uyuyor, derin bir uyku mu uyuyor, hafif bir uyku mu uyuyor? Herkes kendisini bilir. Eğer yenilenmediğinden eminse ve abdest bozucu bir halin kendisine vaki olmadığından, önden arkadan bir şey çıkmadığından emin ise kendisi bilir. Yani onun abdestini uyku bozmaz sadece. Fakat ağır uyku uyuyan kişi, yani böyle daldıran hatta rüya gören bir adamın e, abdest alması, yani e, abdestini bozulmuş sayması daha evladır. E, bunu şöyle kayıtlamış fakihler eğer kıçını yere dayarak oturur, bu şekilde uyursa, yani böyle yatar halde değil de oturur bir halde uyursa, e, bunun abdest bozucu bir halin başından geçmiş olmasından korkulmaz. Ama işte vücut kendini bırakmış, organlar kendini salmış, sinirler, kaslar kendini salmış bir halde uyumuşsa e, böyle bir kimsenin abdest alması gerekir demiştir. Doğrusunu Allah bilir. E, burada asıl olan iki şeye dikkat etmemiz. Birisi işte uykunun kendi başına abdest bozucu olduğuna dair herhangi bir delilin varit olmaması. İkincisi, Ali Radyalan'tan gelen rivayet, uyku kıçın bağdır. Sözü, e, yani bunu söylüyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi daldığı zaman o bağ çözülmüştür, o halde abdest alsın. Yani kişi nasıl uyuduğunu kendisi bilir. Buna e, kendisi hükmetsin yani. Cinsel organa dokunmak abdesti bozar mı? Evet, e, bu da fakihleri uğraştıran, mezhepler arasında problem olan meselelerden birisi. 169. hadis, Urve Rahimullah dedi ki, Mervan bin el-Hakem'in yanına girdim ve abdest gerektiren hallerden bahsettik. Mervan biliyorsunuz, Emevilerin halifelerinden. Mervan Zekere, yani cinsel organa dokunmayı da söyledi, abdest bozan haller arasında. Urve, bunu bilmiyorum dedi. Nervan dedi ki, bana Busra binti Saffan radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu, işittiğini söyledi. Zekerine dokunan abdest alsın. Bu hadis Bukhane'in şartlarına göredir. Ee, bunu Ebu Davud, Hakim, İbni İbdan, Nesai, İmam Malik, Muatta'da, Ahmet bin Ambel, Müsned'in Şafi, Darik Kutni, Hümeydi, İbni el-Munteqada, Teberani, İbni Birşeybe, Abdülrezzak ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 170. hadis Busra binti Saffan radıyallahu anh'a'dan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz elini cinsel organına götürürse abdest alsın. Bu, bu tariki Buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Az önceki sadece Bukhar'ın çarpına göreydi bu. Buhar ve Müslim'in ricaliyle gelmiştir. Bunu da Nesai ve Beyhaki rivayet etmişler. Erbanı ı da tercih etmiştir. Evet bu hadislerde arada bir örtü olmaksızın cinsel organa dokunmanın abdest bozduğu ifade edilmektedir. Şayet arada örtü bulunduğu halde dokunulursa bu abdesti bozmaz. Nitekim bu husus Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadise belirtilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Biriniz arada bir örtü veya perde olmadan cinsel organla dokunursa abdest alsın. Bunu İbn-i İbban Ahmet, El-Ümde Şafi, Taberân Mucem-i Lefsat'ta, taha ve Beyhak-i Sünen'de rivayet etmişlerdir. İbn-i Abdülberrahim dedi ki, bu hadisi El-Asba'ı rivayet edene kadar, Yalnızca Yezid bin Abdülmalik'in rivayeti olarak biliyorduk. Dikkat edin bu açıklamaya. Çünkü İbn Abdülber 5. asrın alimlerinden sayılır. Yani sonraki dönem alimlerinden. Bu ne demek? Şu açıklamadan İbn Abdülber'den öncekiler, yani mezheplerin teşekkül ettiği, oluştuğu, yani önceki alimlerin iktiraf ettiği bir mesele bu. Şu tarikten, Sonraki, öncekilerin haberi yok, sonrakilerin haberi olmuştur. Ona işarettir bu aynı zamanda. 5. asrın alim olarak İbn-i bunu söylüyor. Diyor ki, El-Espâ rivayet edene kadar sadece Yezid bin Abdülmelik'in rivayeti olarak biliyorduk. El-Espâ bunu İbn-i Kasım, Nafi bin Ebi Nuaym, Ebu Said el-Makburi yoluyla rivayet edince hadisin sayı oldu anlaşıldı. Yani bu tarih, e, tespit edilinceye kadar şu az önce zikrettiğim Ebu Hüreyre arada bir örtü bulunmadan dokunursa abdest az, arada örtü varsa bu abdesti bozmaz manasındaki hadisi öncekiler zayıf kabul ediyorlarmıştı. Hangi sebeple? bin Abdülmelik sebebiyle. İbn-i diyor ki Asbağ diyor falan tarihten rivayet etti ama bu İbn-i Kasım'dan rivayet etti o Nafi bin Ebu Nuhayn'dan o da Ebu Said el Makburi'den rivayet etti böylece sahih olduğunu anladık diyor. Bunu İbnül Hacer, İbn-i Hacer-i e Laskalani, telhis Habir'de zikrediyor. E, Tabi burada sözü uzatmamak için kitaba almadık, buraya almadık ama Say-i açıkladım. E, Talg bin Ali radiyalarından gelen rivayette de yani e, cinsel organa dokunmanın abdesti mutlak olarak bozmadığını iddia eden mesela Hanefi mezhebi gibi mezheplerde Talg bin Ali, Rivayetine dayanmışlardır. O senden bir parça değil mi? Buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bunu İbn-i İbban rivayet etmiştir ve rivayette şu ayrıntı düşünülürse, şu Ebu Hureyre hadisiyle birlikte düşünülürse, e, meselenin hikmeti anlaşılır. Diyor ki Tahuk bin Ali'den gelen rivayette, e Allah Resulü birimiz işte namazdayken eli cinsel organına çarpıyor. Yani böyle diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine o senden bir parça değil mi diyor. Yani elbise üzerinden değerse bunlar bir sıkıntı yok. Kişi namazdayken çıplak olarak değmez haliyle. O yani e, namazdayken elin çarpmasını soruyor. Neden bunu soruyor? Çünkü cinsel organa değmenin abdesti bozduğunu biliyor bu sahabe. Diğer hadislerde gelmiş bu. Pek çok tariki var daha bu sebebin safhan dışında. Bunları bildikleri için diyor ki elimiz çarpıyor. Ama elbise üzerinde. Yani namazdayken çarpıyor, o senden bir parça değil midir diyor. Yani bizim namazlarımız e, sakata gidiyor mu, bozuluyor mu manasında söylüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunun abdest bozucu olmadığını bildiriyor. Demek ki abdesti e, bu konuyla ilgili olarak bozan veya bozmayan durumlar üç tane farklı hadiste ortaya konmuştur. Biz bu hadislerin hepsiyle de amel etmiş oluyoruz. Ama mezhepler ne yapıyor? E, bozar diyenler, işte Tavuk bin Ali, Ali hadisi gibi, Ebu hadisi gibi hadisleri saf dışı bırakmış oluyorlar, iptal etmiş oluyorlar. Bunlarla amel etmiyorlar. Bozmaz diyenler, işte Busra bin İtisafan, Sad bin Vakkas, Selman Farisi ve daha başka sabilerden gelen tarifleri iptal etmiş oluyorlar. Cem imkanı varken tercihe gidilmez. Neshe gidilmez. Burada da böyle bir cem imkanı var. Özellikle şu Ebu Radyalan hadisi net bir şekilde cem etmektedir. Hadislerin hepsi de geçerlidir ama yerinde. Kişi çıplak olarak arada bir örtü olmaksızın cinsel organına dokunursa, erkek olsun kadın olsun, ön tarafına dokunursa bu onun abdestini bozar. Bazıları kıyas yaparak arka tarafa dokunmayı da buna katıyorlar. Bu doğru değildir. Sadece zeker zikrediliyor. Kadın için ferç zikrediliyor. Yani ön taraf için geçerlidir bu. Sonra bazıları iştahat ederek daha başka şeylere gidiyor. Mesela kadın diyor, çocuğunu yıkıyor diyor. Çocuğun cinsel organına dokunursa abdesti bozur mu diyorlar. Kıyas yapıyorlar, bozur diyorlar. Bunun bozulacağına dair bir delil yok. Hadiste ne diyor? Kişi kendi zekarına dokunursa, başkasınınkine dokunursa, Değil. Yani bunlar da e, yerli yerinde, hepsi delildir bu hadislerin ve lafızlarıyla delildir. Biriniz elini cinsel organına götürürse abdest alsın diyor. Sen nasıl kıyas ediyorsun başkasının cinsel organına dokunduğun zaman? Bunlar e, farklı meselelerdir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste yine başlı başına e, önemli meselelerden birisi olan kadına dokunmak abdesti bozar mı? başlığını ele alacağız. Bugünlük burada bırakalım. Ondan sonra abdest meselesini tamlayıp usul ve temmül kitabına geçeceğiz inşallah. Subhanek Allahu ve bihamdik ve eshedu en ilahil en tabatikil ve istaafur kevetu bilayk.